Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed Bir kardeşimiz sormuş Oruç borcu olan biri üstünden sene atlarsa Hem orucu tutup hem kefaretini mi ödemesi gerekiyor? Evet borcu olan kimse Diğer Ramazan gelmeden önce bunu ...kaza etmesi gerekir. Yani bu orucu tutması gerekir... ...borcu olan kimse. Ancak üzerinden bir Ramazan geçirdiği zaman... ...o zaman hem kefaretini öder... ...hem de... Ee, ...orucu tutar. Buradaki kefaret de... ...ücret olarak değil... ...bir fakire yemek yedirilmesidir. Her gün için bir öğün yemek yedirilmesidir. Dolayısıyla ayette bu şekilde ifade ediliyor... Yani diyelim ki 10 gün borcu var o zaman 10 gün boyunca yemek yedirir. Ya 10 gün veya 10 tane fakiri toplar yemek yedirir veya 10 fakire yemek gönderir. Bu şekilde yapması gerekir. Yani e, kefaret olarak yemek yedirecek. Çünkü sizden tutmaya gücü yetmeyenler ey fakirleri doyursunlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Böylelikle doyurmuş. Olur ve böylelikle hem kefareti yerine gelmiş olur, hem oruç tutarak hem de yemek yedirerek. Ve sorunun devamında diyor ki, ben diyor, günlerin kısa zamanında tutmak istiyorum. Bunda hilekarlık olur mu? Bunda herhangi bir hile söz konusu değildir. Çünkü Allah Azza ve celle insanın gücünün taşıdığından fazlasını yüklemez bunda yani ben kısa günleri bekliyorum kısa günler geldiğinde tutayım diyen kardeşimiz bunu yapabilir ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor hayırda acele ediniz hayırda acele ediniz bu ne demektir yani o kısa günlere ulaşamayabilir o zamana kadar ömrü kafi gelmeyebilir ve Allah'ın dilediği şekilde hayırda acele etmek için ne yapması lazım bir an önce tutması gerekir Zaten kaza orucunun üstüne bir Ramazan daha geçiren kimse şu gün tutarım, yarın tutarım, kışın tutarım diye diye bunu ihmal etmektedir. Dolayısıyla bunda acele etmek gerekir. Ve yine şunu ifade etmekte fayda var. İbadetler meşakkatlerine göre mükafatlandırılırlar. Yani e, uzun günlerde bu orucu tuttuğu zaman kısa günlere göre daha çok sevab alır. Yani bir kişi ne kadar o ibadeti yerine getirirken ne kadar meşakkat çekmişse aynı şunun gibi klimanın altında oruç tutanla efendime söyleyeyim inşaatta veya tarlada şurada burada çalışan kimselerin tuttuğu orucunun orucun ecrinin aynı olmaması gibi. Dolayısıyla kısa günlere tehir etmek herhangi bir hile değildir. Ancak doğru da değildir. Dolayısıyla hayırda acele etmek ve bir an önce kişinin e, bunun gibi olan e, kadaalarını yerine getirmesi gerekir. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu Wa Taala'dır. Ve her alem valem. Bussallallahu ala Nabiina Muhammedin wa alayhi Muhammed.